Beni en çok şaşırtan husus, İslam'ın benim için özellikle çekici olan yanının, insan realitesini fiziksel ve ruhsal bölümlere ayırmak zaafına düşmeyen ve inanca götüren yol olarak aklı gösteren yanının, başka zaman akılcılığı kimseye bırakmayan bu entelektüellerde fazla ilgi uyandırmaması olmuştu. Bu su katılmamış entelektüeller, sıra din konusuna gelince o mutat akılcı, Realist tutumlarından kolayca yüz gere edebiliyorlardı nedense. Hepsi de dinin mahza, spiritüel alanda başlayıp biten, akıl dışı bir olgu olduğu fikrinde birleşiyorlardı. Ama onların çıkmazının nerede yattığını, zamanında fark ettiğimi söyleyebilirim. Din konusunda akılcı bir yaklaşım getiren her öğreti, dini tecrübenin her çeşidinde insan zihninin doğaüstü serüvenini bulmak isteyen, Hristiyani düşünce ortamında yetişen insanların gözüne, dinin manevi özünden mutlak bir sapma olarak görünüyordu. Bu tutum sadece dini bütün Hristiyanlara özgüde değildi. Avrupa kültürünün münhasıran, Hristiyani kavramlarla yoğrulan uzun geçmişinden ötürü agnostik, yani bilinemezci eğilimler taşıyan Avrupalılar bile, kendilerini Hristiyani kavramların bilinçaltı baskısından kurtaramayarak, istisnasız her türlü dini tecrübeyi, zihnen kavranamayan, gizemli şeyler karşısında duyulan, karanlık, müphem duygular ve meşrum rabıtalar olarak algılamaktaydılar. İslam'ınsa, hayatla ilgisi olmayan ve insan zihnine, mezarların ve tapınakların loşluğunda ağrız olan bu tür yanılsamalarla ilgisi yoktu. Onun insan fıtratıyla bütünüyle çakışan yapısı, hayatın fiziksel ve ruhsal yanlarının doğal birliği üzerinde yükseliyordu. Onun dünya görüşü, batılı ahlak kavramlarının temelinde yatan Hıristiyani dünya görüşünden öylesine farklıydı ki, bu iki dünya görüşünden birinin kavramlarıyla düşünmek, ötekinin sıhhatini, ister istemez tehlikeye sokuyordu. Bana gelince, kendimi artık iyice İslam'a yaklaşmış hissediyordum. Nihai ve geri dönülmez adımı atmadan önceki son tereddütleri yaşıyordum. İslam'a girmek düşüncesi, iki ayrı dünya arasındaki dipsiz uçuruma gerilmiş, dönüşü olmayan bir köprüyü geçmek gibi geliyordu bana. Müslüman olursam, içinde yetiştiğim dünyadan bir daha dönmemek üzere, ebediyen kopmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Başka türlüsü zaten mümkün değildi. İnsan, İslam'la taban tabana zıt kavramların hakim olduğu bir toplumla içsel bağlarını sürdürerek, Hz. Muhammed'in izinden gidemezdi herhalde. Fakat geriye bir soru kalıyordu yine de. İslam acaba gerçekten Allah'ın mı mesajıydı? Yoksa büyük fakat ölümlü bir bilgenin öğretisi mi? 1926 yılının Eylül günlerinden biriydi. Elsa ile birlikte Berlin metrosunda birinci mevkii kompartımanlardan birindeydik. Birden karşımda oturan adama takıldı gözlerim. Görünüşe bakılırsa varlıklı, başarılı bir iş adamına benziyordu. Dizlerinin üzerinde pahalı cinsten güzel bir çanta, bir parmağında kocaman bir elmas yüzük vardı. Düzgün kılığı, göz dolduran görünüşüyle bu adamın o günlerde Orta Avrupa'nın her yerinde göze çarpan refah havasını çok iyi yansıttığını düşünüyordum. Ekonomik hayatı alt üst eden ve halkın görünüşünden genel bir pejmurdeliğe yol açan o çetin enflasyon yıllarından sonra geldiği için hemen göze çarpan bir refah havası. Halk şimdi iyi giyiniyor, iyi besleniyordu ve karşımda oturan adam da bu bakımdan bir istisna değildi. Ama adamın yüzüne bakınca onun hiç de mutlu bir adam olmadığını sezinledim. Yorgun görünüyordu. Sadece yorgun değil, vahim denebilecek ölçüde mutsuz. Gözleri ileride, belirsiz bir noktaya boş bakışlarla takılıp kalmış, dudakları adeta ızdırap içinde kasılmıştı. Fakat bu ızdırap bedeni bir ızdırap gibi görünmüyordu şüphesiz. Sürekli adamı izleyerek, kabalık etmiş olmamak için, gözlerimi yana çevirdim ve onun yanındaki şık giyimli bayana çevirdim gözlerimi. Ağzı sert, çarpık ve eminim alışkanlık eseri, anlamsız bir tebessümle kasılıp kalmıştı bu bayan. Ve o zaman gözlerimi kompartımanda dolaştırıp bütün öteki yüzlere, bu istisnasız, hepsi iyi giyimli, iyi beslenmiş, şehirli insanların yüzlerine baktım birer birer. Ve hepsinde, bu yüzlerin hepsinde, aynı hüznün kalemiyle çizilmiş derin, gizli bir acı vardı. Öylesine gizli ki, yüzlerin sahipleri bile farkında değildi bunun. Gerçekten garipti bu. Hiçbir zaman çevremde bu kadar çok mutsuz... Bu kadar çok hüzünlü yüzü bir arada görmemiştim ya da acısını sessiz çığlıklarla haykıran bu yüzlere daha önce hiç bu gözle bakmamıştım. Bu müşahede öylesine sarsıcıydı ki Elsa'ya açmadan edemedim ve bir portre ressamının dikkatiyle Elsa da çevresindeki yüzleri incelemeye koyuldu. Sonra şaşkınlıkla dönüp, haklısın dedi. Bir cehennem azabı çekiyorlar sanki. Acaba kendileri bunun farkındalar mı? Farkında olmadıklarını biliyordum. Çünkü eğer farkında olsalardı, her gün daha fazla refah, daha yeni alet, edevat, belki birbirlerinin üzerinde daha fazla tahakküm gücü elde etmekten başka umutları, hayat standartlarını yükseltmek arzusundan başka bir amaçları ve gerçeklerle örülmüş bir inançları olmadan, hayatlarının böylesine boş, böylesine müphem acıların içinde sürüp gitmesine göz yumamazlardı herhalde. Eve döndüğümüzde, masamın üzerinde açık duran Kur'an nüshasına gözüm ilişti. Mekanik olarak kitabı kapatıp kaldırmak için elimi aldım. Fakat tam kapamak üzereydim ki, açık sayfadaki ayetlere gözüm takıldı. Okumaya koyuldum. Daha çok, daha çok şeye sahip olma hırsına tutuldunuz. Ta ki kabirlerinizi ziyaret edinceye, oraya ininceye kadar. Yok, öyle değil. İleride bileceksiniz. Hayır, bir bilseniz kesin bir bilgiyle, and olsun ki cehennemi göreceksiniz. And olsun ki günü gelince apaçık göreceksiniz onu. Sonra and olsun ki size verilen nimetten sorulacaksınız. Bir an öylece sessiz kaldım. Kitabın elimde titrediğini görüyordum. Sonra onu Elsa'ya uzattım. Oku, dedim. Bugün metroda gördüğümüz tablonun bir yankısı değil mi? Bir yankıydı, evet. Bir cevaptı. Bütün şüpheleri bir hamlede gideren bir cevap. Şimdi artık bütün şüphelerin ötesinde biliyordum ki, Elimde tuttuğum kitap Allah kelamıydı. İnsanoğluna on yıl önce vahyedilmiş olmasına rağmen, Açıklığından, vüsatinden, hiçbir şeyi kaybetmeden, Ancak bugün karmaşık, mekanize, Fezalarda cirit atan bir çağın ortasında tezahür eden bir gerçeği haber veriyordu açıkça. Bütün çağlarda insanlar tamahı, açgözlülüğü tanımışlardır. Ama tamah ve açgözlülük başka hiçbir çağda bugün olduğu kadar eşyaya yönelmiş, ölçüsüz, taşkın, başka her türlü duyguyu gölgede bırakırcasına, ciğer sökücü bir hırs halinde kendini açığa vurmamıştı. Daha çok şeye sahip olmak, daha çok şey yapmak, Daha çok şey başarmak. Bugün dünden daha çok, yarın bugünden daha ileride. İnsanların boyunlarına binmişti ifrit. Kamçısını tam yüreklerinin başına indiriyor ve uzaklarda, alayla göz kırpan, yalancı hedeflere doğru dehliyordu onları. Daha yanına varır varmaz, çözülüp yok olan ve aşağılayıcı bir biçimde hiçleşen hedeflere her başarıyı yeni ve daha parlak hedefler izliyor ve her hedefin başında onları daha acı, daha tüketici bir hiçlik bekliyordu. Ve bu dinmez bir susuzluk halinde, insan ruhunu kemire kemire, ta mezara kadar böylece uzayıp gidiyordu. Ama kimse bu amaçsız koşunun farkında değildi. Görmüyorlar, bilmiyorlardı. Hayır, öyle değil. İleri de bileceksiniz. Hayır, Bir bilseniz kesin bir bilgiyle, and olsun göreceksiniz cehennemi. Hayır, bu kelam, uzak Arabistan'ın uzak geçmişinde sesini yükselten, ölümlü bir insanın hikmetli sözleri olmaktan çok daha öte bir şeydi. Ne kadar hikmetli olursa olsun, böyle bir insan, 20. yüzyıla özgü bu acılı koşuyu kendiliğinden bilemez, böylesine hakim bir perdeden, böylesine apaçık bir üslupla dile getiremezdi. Hayır, Kur'an'da konuşan Hz. Muhammed'in sesinden daha güçlü, daha yüksek bir sesti ve bütün zamanları aşarak ulaşıyordu insan kulağına.